derslerimize yine devam ettiğimiz konu la ilaha illallahı bozan unsurlar yani kişi Müslüman olduktan sonra da bazı fiiller vardır ki ümmetin arasında icmayla bunu yapan insan la ilaha illallah'tan çıkar ve nürtet olur demiştik ve bazı örnekler vermiştik tabi hakimiyet meselesini anlatmıştık. dostluk düşmanlık meselesini anlatmıştır en son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 yeryüzünde Müslümanlık iddiasında bulunan hiç kimse ihtilaf etmez ki Allah'a seven insan nedir? Kafirdir. Aynı şekilde arkadaşlar Hanbelilerden İbn-i şakayla veya ciddiyle ciddiyetle Allah Subhanahu ve teala'ya söven bir insanın kafir olacağını bize muğnide anlatıyor. Yine arkadaşlar aynı şekilde Molla Ali'l-Kari Hanefilerden bize Allah'a yakışmayan bir vasıfla yani Allah'a sövmeyi bir kenara bırakın Allah'ı yakışmayan bir vasıfla zikreden insanın icmayla kafir olacağını bize ne yapıyor? Kafir olacağını bize söylüyor. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam noktasında arkadaşlar biliyoruz Şeyhülislam Hulusan bin Miteymiye'nin Sarimül kitabı nedir? Şeyhülislam Hulusan bin Miteymiye'nin Sarimül kitabı vardır. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselama küfreden bir insanın kafir olacağına dair oturup ne yapmıştır? Oturup bir kitap yazmıştır. Aynı şekil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 Bunun küfründe ve azabında şüphe eden dahi kafirdir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a seven bir insanın küfründe ve azabında şüphe eden dahi nedir? Şüphe eden dahi kafirdir diyor. Aynı şekilde yine sübki fetavasında, fetvalarında bize ne diyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sevenin icma ile küfür olacağını bize söylüyor. Yine şafilerden Hafız ibn Hacer yine şafi olan bir alimden. Abu Bekir el-Faris'den bize icmayla bunun kafir olacağını söylüyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar İbni Abid'in yine hem fıkıh kitabında hem de ayrıca özel olarak yazmış olduğu risalede bize icma naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söven bir insanın kafir olacağını. Hatta arkadaşlar şafirlerin en muhakkik alimlerinden İmam Nebevi Ravda kitabında bize neyi anlatıyor? Bize diyor ki bırakın sövmeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir azasını dahi vücudundan bir organı dahi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 Çünkü deccal bunu helal görmüyor. veya da deccal bunu inkar etmiyor demesinler diye Allahu u Alem tabi. Sadece bir hikmeti Allahu Alem lafzıyla bize açıklıyor. Allah subhanahu wa ta'ala onun anlamına kafir yazacaktır. Sanki Müslümanlar bunun kafir olduğunu ne yapsınlar bilsinler. <gülüyor> İkinci nokta arkadaşlar. Tabi yine burada e, Ebu ehl de nispet eden kendini ve aynı zamanda e, özellikle İbni Teymiye'ye kendini nispet eden adamların İbn Teymiye'den bir haber insanlardırlar.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir şekilde zikrediyor ki ve Müslümanlar da bu adamların kitaplarını ne yapıyorlar? Bu adamların kitaplarını alimler beyan ettikleri halde hala Müslüman diye geçinen insanlar bu adamların kitaplarını okuyor. Veya Allah'ı küçükseyen Allah Subhanahu ve Teala nakıslık ifade eden şarkıları ben Müslümanım diyen insan. Belki hemen şarkı bittikten sonra düğmeye basıp namak kılıyor bu insan. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Günde bin defa da bu adam La ilahe illallah dese anlını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 Sahabaya, bu taifenin Sahaben anlayışı üzerine dini anladığını anlattıktan sonra ve alimlerin Sahabe'ye ne kadar önem verdiğini bahsederken bazı ayetlerin de var olduğunu, Allah subhanahu ve Teala'nın özellikle sahabeyi bize karşı övdüğünü ve aynı şekilde Resulullah'ın bize sahabe hakkında tavsiyelerde bulunduğunu ne yapmıştık zikretmiştik. Mesela bunların başında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize sahabeyi anlatırken وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْس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 Allah'ın razı olduğunu ve Allah'ın onlarla beraber olduğunu Allah Subhanahu ve Taala bize zikrediyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar Allah Muhammed suresinde Allah azze ve sellem bize sahabeyi anlatırken Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ نَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا diye devam eden ayette Allah subhanehu ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselamın resullüğünden ve onunla beraber olan insanları nasıl zikrediyor Allah?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 onlardan birinin bir avucuna ne de bir avucunun yarısı kadarına ulaşamaz. Onların hayırdaki ne bir avucuna ne de bir avucunun yarısına kadar ulaşamaz. Velev Uhud daha kadar altın dahi infak etseziyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam bize sahabesi hakkında Allah Allah fi ethabi aman aman benim ahabımda dikkat ediniz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Benden sonra onları hedef tahtası edinmeyiniz diyor. Onları Hedef tahtası la tattekuz ba'de iddatettekuzuhum ba'di, ba'di ghadan. Benden onların ne yapmayınız? Onları hedef tahtası edinmeyiniz diyordu Peygamber Efendimiz. "Falen ahadhum tebihubbi ahadhum ve men abghadhum tebi dughdi abghad." "Falen abghadhum faqad azani ve men azani faqad azallahu" diyordu Peygamber Efendimiz. Aman aman aman dikkat edin onları hedef tahtası edinmeyiniz. Kim onları severse benim sevdiğimle onları sevmiş.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 Aynı şekilde arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselam özel bazı sahabelerin hakkında da ne yapıyordu mesela bize bilgiler veriyordu. Mesela el Abu, Ebu Bekir fil Cenne ve Umar fil Cenne ve Osman fil Cenne ve Ali fil Cenne. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tirmid ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste bize sahabelerden 10 tanesini isimlendirerek bunların cennette olacağını bize, bize bildiriyordu. Aynı şekilde Hz. Aişe için peygamberimiz ne diyordu arkadaşlar? Aişe, zavceti fil cenne. Aişe, cennette de benim neyimdir? Cennette de benim eşimdir diyordu. Ensar hakkında Allah, Peygamber aleyhissalatu vesselam arkadaşlar ne diyordu Bukhari'de? Ayetul imani, hubbul ensar ve ayetun nifaki, buğdül ensar. İmanın alameti, ensarın sevgisidir. Öyle değil mi? İmanın alameti, işareti, ensarın sevgisi.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 Çünkü özellikle Hz. Osman'ın şehadetinden sonra ve Hz. Ali'nin hilafetinde meydana gelen olaylarda ümmetin içerisinde bir grup ne yapmıştır? Hz. Ali'yi dost tutup diğer sahabelere karşı kim beslemiştir? Bazıları daha aşırıya giderekten Hz. Ali, Selman-ı Farisi, Ammar ve bazı özel sahabeler dışında, Ehli dışında, Ehli Beyt'ten de tabi bazılarını içinden çıkan oraktan, etmişlerdir, kafir demişlerdir Hz. Ali'ye karşı durmalarından dolayı. Hazreti Muaviye ve ailesini zaten kesinlikle tekbir etmişlerdir. Hiçbir şekilde bunların faziletlerini, vahiy katibi olmasını Hz. Muaviye'nin göz önünde bulundurmamışlardır. Buna binaen arkadaşlar ehl-i sünnet alimleri ta ki ehl-i sünnet diğer bidat fırkalarından ayrılsın diye özellikle de şiadan ayrılsın diye neyi bize zikrediyor arkadaşlar? Bize neyi zikrediyorlar? Bize ehl-i sünnetin sıhhada hakkındaki itikadını zikrediyorlar. Ve mesela en çok bizim elimizde bulunan, belki birçoğumuzun kitaplarında bulunan İmam Tahawi'nin akidesinden haneti olan İmam Tehavi'nin akidesinde bize zikretmiş olduğu sahabenin hakkındaki bizim itikadımızı ne yapalım? İtikadımızı zikredelim. Diyor ki İmam Tahawi: "Ve nühipu ashab Rasulillah". Biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabını sever. "Valla nufritu fi hubi ahdin minhum, valla natabra'u min ahdin minhum".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 وَبِغَيْء> وَبِغَيْء> وَنُبْغِدُوا مَنْ يُبْغِدُهُمْ Kim onlara buğz ederse biz ne yaparız? Biz de onlara buğz ederiz. Yani kim onlara kimlerse biz de onlara ne yaparız? Kim besleriz? وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَسْكُرُهُمْ Ve onları hayır dışında aynı zamanda zikredenleri ne yaparız? Onlara da buğz ederiz diyordu. Ve çok önemli bir noktayı de belirtiyor İmam Tahavi. Diyor ki وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ Sahabe sevgisi dindir.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 ve bu ayetleri ve hadisleri yararlanmış olacağından dolayı alimler bunda bunun caiz olacağını söylüyorlar. Sahaben icmatına, sahabenin adaletli olduğuna dair icma nakleden alimler İmam Nevevi Sahih'i'nin şerhinde, İbn Salah Mukaddimesinde, İbn Kesir Dâ'aytu'l-Hasis'ten hadis kitabında Ehl-i Sünnet'in sahaben icmat e, adaletinde icma tiplerini naklediyorlar. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü dediğimiz gibi bu nokta çok önemli. Konunun sonunda da gelecek bu bağlantı çünkü.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 Hz. hilafetini, gizlediğini iddia ediyorsa, bu insanın kafir olacağında şıpı olmadığını bize ne yapıyor? Bize söylüyor. Aynı şekilde arkadaşlar, sahabiliklerinden dolayı biri onlara söylerse, yani peygambere olan yardımlarından, peygamberle olan sohbetlerinden dolayı biri onları söylerse, bu insanlar nedir? Kafirdir. Bu da, bundan nereden naklediyoruz? Bunu da i̇bn Hacer, Hafız i̇bn Hacer'in İmam Bukhari'nin sayhine yapmış olduğu şahde, Fethül Bari'de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 şialarda olduğu gibi kafir olup olmayacağımızdır görüşüdür. Arkadaşlar, Kadı Eyad Malik'ten Şifa kitabında Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Muaviye özellikle bunlara seven insanın kafir olacağını ve öldürüleceğini bize naklediyor. Aynı şekilde Halal sünnet kitabında İmam Ahmet'ten bize Ebubekir Bekir, Ömer ve Ayşe'ye seven insanın İslam üzere olmadığını bize söylüyor. Bunlar bu zikrettiklerimiz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 fetvasında Resul'ün cennettedir dediği bir insana bunlara seven bir sahabeyi tekfir eden insanın kafir olacağını bize ne yapıyorlar? Kafir olacağını bize aktarıyorlar. Bu olayın bu boyutu. Bunun yanında bazıları arkadaşlar sahabeye bu şekilde seven insanların fasık olup kafir olmayacağını sadece bunların imma öldürüleceğini veyahut da bunların özellikle tedib edileceklerini yani edeplendirileceklerini söyleyen alimler de var. Mesela malikilerden Muhammed bir i Yine aynı şekilde e, İmam Rameli Şafiilerden ve aynı şekilde Fethül Kadir'de bunların bağı gibi olduklarını yani bunların kafir olmayacağını bize söylüyorlar. Bunların delili de nedir arkadaşlar? Hazreti Ebubekir'e veya Ömer'e sövenler hakkında. Bunlar diyorlar ki çünkü diyorlar sahabenin bazı bazı bazısına sövmüştür ama Allah ve rasulü onları tekfir etmemiştir. Yani kavga etmişlerdir, tartışmışlardır, birbirlerini sövmüşlerdir ama Allah ve rasulü onları tekfir etmemiştir diyorlar.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 delile yakın olan iş, ve Kade-i Malik'ten halal İmam Ahmet'ten rivayet etmiş olduğu işte ve işte ve Hindiyede hanefilerin e, belirtmiş olduğu görüşe göre eğer sövmüş olduğu adam sahabelerden hakaret ettiği adam veya sahabe nasların tevatır ettiği faziletinden ise Hz. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi Osman gibi sahabelerdense bu adam kafir olur. Kesinlikle bu adam ne olur? Kafir olur. Çünkü bu Kur'an'ı yalanlamadı.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Allah'ın Kur'an içerisinde onu temize çıkarmış olduğu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada o gibi cennette de benim zevcendir demiş olduğu Ayşe annemizdir. Arkadaşlar maalesef bugün bazı yerlerde özellikle Şia diye geçinen insanlar veya da rahatsızı olan insanlar veya Şialardan bazı gruplar özellikle kendi aralarında fukuş ameli yapan insanlara çok affedersiniz Ayşe ismini takıyorlar. Neden?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 İftarı, iftihar hikayesini biliyorsunuz. Hz. Ayşe'ye iftira edilen hadise, zina yaptığı edilen hadise ve Allah'ın işte onlar o söylenilen sözlerden beridirler dirler de Hz. Ayşe'yi temize çıkardığını hepimiz ne yapıyoruz biliyoruz. Küfürümüz, büyüümüz, hepimiz kutsayı ne yapıyor, biliyor ve Nur Suresinde kısay Allah Subhanehu Teala bize uzun uzun anlatıyor ve Hz. Ayşe'nin suçsuz olduğunu ve o onun hakkında konuşanların ise iftirada bulunduklarını Allah Subhanehu Teala bize söylüyor.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 Açık Kur'an nazsını yalanlamıştır. Nur suresindeki ayetleri yalanlamıştır. Çünkü Allah Hazreti Ayşe'yi temize çıkarıyor. İki, Peygamber Aleyhisselatu vesselama haşa ve haşa deyyusluk iddiasında bulunmuştur. Çünkü Hazreti Ayşe zina yapacak ve Peygamber hala onunla ne yapacak? Evli kalacak. Eyazubillah bu nedir arkadaşlar? Bu Peygamber aleyhissalatü vesselama nakıslık ifade etmedir. Dersin başında zikrettiğimiz gibi Peygamber'e nakıslık ifade eden insan da ümmetin icmasıyla nedir?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 Allah Teala diyor ki iman edip de küfre gidenler sonra tekrar iman edip tekrar küfre gidenler sonra küfürde aşırı, aşırıya gidenler küfürlerini artıranlar Allah bunlara affetmeyecektir diyor. Bakın Şia bu ayeti kime hamlediyor arkadaşlar? Kitab, e, kafide Hüccet kitabında diyor ki bu peygamberin sahabesinden falan falan falan falan hakkında indi. İsimlerini vermiyor. Falan falan, falan hakkında indi diyor. Önce diyor bunlar peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Ali'nin velayetini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 Sonra diyor tekrardan başkasına biat ettikleri zaman yani Hz. Ebubekir'e ve Ömer'e biat ettikleri zaman diyor. O zaman da diyor küfürde ne yaptılar? Küfürlerini arttırdılar. İşte bunları Allah affetmeyecektir diyor. Bakın Kitabül Hüce'de kafi kitabında Şi'anın bu ayeti, kafirler hakkında var olan bu ayeti ve mürtetler hakkında gelen bu ayeti sahabeden kimin üzerine hamle ettiklerine dikkat edin arkadaşlar. Ve kafi açıklayan Esraf kitabında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 yani sen dedin ki sahabeye sövmenin çok uzun zamanlı düşünülmüş bir plan olduğunu ve bundan sonra Yahudilerin Abdullah İbn-i aracılığıyla zaten bu fikri şiaların içine soktular daha sonra ise Kur'an'ın tahrip olduğunu çünkü sahabe kafirdi Kur'an-ı ayetleri tam yazmadılar diyecekler bu şekilde Müslümanların akıdetinde oynama yapacaklar Müslümanları Kur'an-ı şeke şüpheye düşürecekler dedin de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 özellikle sevinidi çevrelerde en çok bilinen ayet misak ayeti Arap suresinde hepimiz biliyoruz ve iz ekazallahu min beni ademe min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum ala enfusihim elestu birabbikum ayetini biliyoruz Allah Hz. Adem'in sırtından bizden ne yapmıştı söz almıştı misak ayeti dediğimiz ben sır Rabbiniz değil miyim diye Arap suresindeki ayet bakın Şiiler bu ayeti nasıl okuyorlar arkadaşlar kafideyle aynı şekilde Şiiler bu ayeti nasıl okuyorlar Rabbin İnsanların sırtından söz almıştı diyoruz ya. Hani ben Rabbiniz değil miyim diye. Onlar şu ziyadeyi getiriyorlar. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولًا وَاَنَّ عَل۪يًا Amirul Mu'minin. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bugün elimizde var olan Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet görüyor musunuz? Yani Allah bizden söz aldı. Allah, Allah bizim Rabbimizdir. Muhammed onun eşsidir. Aleyhissalatu vesselam. Ve Ali radıyallahu anh de müminlerin emiridir, halisedir diye.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 yani bu Kur'an'ı Muhammed kendi kafasından uyduruyorsa Aleyhisselatü Vesselam ''Hadi siz de bu Kur'an'ın benzeri ayetler getirin.'' diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu ayet biliyorsunuz yine meşhur olan ayetlerden. ''Ve yıkuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fe'tu bisûratin min misli'' Başka bir ayete ''fe'tu bi aşri suat'' Başka bir ayette 10 tane ayet getirin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Öyle değil mi? Bakın Şiiler bu ayeti kafi kitabında yine onların yanında en değerli olan kitapta nasıl okuyorlar arkadaşlar?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 Tevhid hakkındaki misak ayetini bu adamlar Ali, bu ayetlerde aslında Hazreti Ali'nin isminin geçtiğini, Allah'ın bizden Ali'nin halife olduğuna dair söz aldığını ve aynı şekilde ayet-i Ali'nin ismini indirdiğine dair iddia ediyorlar. Ve eğer anladıysanız anlatmak istediğimi veya ben anlatabildimse arkadaşlar aşağı ne çıkmış olduğu, O zaman gerçekten insanlar ne yaptılar? Sahabeye ilk etapta söver insanlar daha sonra ne yaptılar? Daha sonra